as long as you live someone who loves take the end of all time Ya, oh vay be. Babanın ödünü kopardın ufaklık. Babacık delirdi. Babacık uçurumdan düştü bu bum bum bum oldu. <gülüyor> Aptal babacık. Ya. <Yeah. gülüyor> Üzgünü millet yanlışlar. Sadece bir tekmeymiş. Ben seni tekmelersem görürsün. Bu hafta bu 3. yanlış alarm canım. Haldi gösteri bitti. Hadi alalım bakalım herkes işine herkes işi Aa, oh, bu da biri daha var mı hamilecik ha? Al, oh, ben hamile değilim ki. Oh! Ay yazık olmuş yani harika bir anne olurdum. Ah! Many biliyorum heyecanlısın. Ben de öyleyim. Ama bence biraz abartıyorsun. Tamam, tamam. <gülüyor> Vay ya. Tıpkı Diego gibi korunştun. Hey, bir dakika. Çay Diego nerede? Vay! <gülüyor> Vay! Ha! <gülüyor> huh, huh, huh, huh, huh, huh. Toynaklarım alev aldı bebeğimi yanıyorlar. <gülüyor> oh, şuna bak kaçıyorum kaçıyorum. Sıkışa yakala dingo. Huh, huh. <gülüyor> Geldik mi? Artık bakabilir miyim? Sakin ol. Bebeği heyecanlandırma. Bebek gayet iyi. Be nasıl endişelendiren babasının heyecanı. Aa, bak bak yok. Sürpriz! Bebek için oyun parkı. Ah, vay be! Burası çok güzel. Ah, meni. Tek başıma yaptım. Ailemiz için. E ama ben neden yokum orada? Seni bizimki e koyarız. İstediğin yeri seç. Canım ya. Aslında henüz tamamlanmış sayılmaz. Bir iki ufak ayrıntı kaldı orada, burada. Kıh! İnanamıyorum. Bebeğe göre doğayı düzenlemişsin. Bebeğe göre doğa mı? Hadi oradan sen de. Bu çok saçma. Meni, bebeğimiz bu doğanın bir parçası olacak. Onu değiştiremezsin. Elbette değiştiririm. Yeryüzünde benden kocamanı yok. Peki koca baba. Ergenlik çağı gelince ne yapacaksın merak ediyorum. Gidelim sen. Hiçbir şeye dokunmanı istemiyorum. Burası çocuklar için. Sen çocuk musun? Tamam cevap verme. Diego, sonunda geldin. Büyük sürprizi kaçırdın. Hadi ya, öyle mi? Daha sonra bakarım. Tamam, görüşürüz. Biliyor musun? Bence Diagon'un bir sıkıntısı var. Yok ya, ne sıkıntısı olacak ki? Onunla konuşmalısın. Erkekler birbirleriyle asla erkek sorunlarını konuşmaz. Sadece şöyle dostça omzuna vururuz. Bu çok aptalca. Kadınlar öyle der. Erkekler için bu 6 aylık terapiye bedeldir. Tamam, tamam gidiyorum. Ne haber? Au Ne yapıyorsun öyle? Bilmem ki. Dostum. Eliye göre şey bir sıkıntın varmış. Ben de dedim ki aslında düşünüyorum da kendi yolunu çizmenin zamanı geldi galiba. Tamam. Ben de ona öyle söylerim. Sen iyi misin? Bir şeyin yokmuş. Bak. Kimi kandırıyoruz? Av yeteneğimi kaybediyorum. Çocuklara dadılık etmek için yaratılmamışım. Sen neden ağlıyorsun ya? Aile kurmak olağanüstü bir şey. Senin adına çok mutluyum. Ama bu senin hayatın, benim değil. Etrafında çocuğumu istemiyor musun? Hayır hayır hayır hayır. Ee, beni yanlış anlıyorsun beni. Hayır git. Git de kendine bir macera bul. Bay macera meraklısı. Seni bu sıkıcı aile hayatı muhabbetiyle daha fazla kasmayalım biz. Bu hormonal dengesizliği kereyle yaşamayacak mıydı? Beni bekle, kimse bir yere gitmiyor. E? İşte bu yüzden erkekler birbiriyle konuşmaz. Niye? Ne oldu ki? Diego gidiyor. Aman aman aman. Bu hayatımızın en güzel dönemi olacaktı. Bir bebeğimiz olacak. Hayır Sid. Onların bebeği olacak. Evet ama biz bir sürüyüz. Aileyiz. Bak her şey değişti. Meni'nin başka öncelikleri var. Anla artık Sid. Harika günlerimiz oldu ama artık. Krek kendi yoluna gitmeli. Yani ikimiz baş başa mı kaldık? Hayır Zed. Baş başa kalmadık. Krech ve Edi de mi deliyor? Bir tek Krech mi? Sadece Edi mi? Aşağıgasın Zed. Sakin ol. Sakin ol. Arkadaş edinmek iş mi ya? Kendi sürümü kurarım. Yaparım ben bunu. Yine battı canımı yakışık... Tam... Hey! N'aber çocuklar? Selam yavrum! Ah! Heee? Neyse. En azından hala yakışıklıyım. Ay! <gülüyor> <gülüyor> <Hey>! ah! <gülüyor> A qe Habibu e hihte Kimse yok mu? Ya kimse yok mu? Ne haber? Go, ya oh, var little babies'ler. Terk edilmenin ne demek olduğunu iyi bilirim. Ama pera gitmeyin. Haftık yanınız yilmşiniz. İyi <Gülüyor> <Gülüyor> ...yapırdamayın sen kardeşine göz kulak ol. Anneniz hemen geliyor. Anne geliyor. Bebeş! Oğlum. Daha varım. Yakaladım. Ama ben size ne dedim keratalar! Gel! Gel! Teşekkür ederim canım, canım, canım. Köse yumurta, sülük yumurta. Az kalsın öldürüyordun beni kerata. Aa oh, ürkünüm canım. Ama seni o kadar çok seviyorum ki. Bak burada kimler var? Meni amcanız ve Eli yengeniz. Merhaba. Merhaba. Tanıştireyim. Rafa'dan, lop, bu da cıvık. Sen, amacın ne bilmiyorum ama bu kötü bir fikir. Şişt! Çocukları mı duyacak ya? Onlar senin çocuğun değil. Geri götür onları. Heh. Ebeveynin hiç sana göre değil. Ama neden? Ebeveynler başkasının yumurtasını çalmaz ve ayrıca birinin omlet olmasına çok az kaldı. Kesinlikle <gülüyor> mutlaka onları merak eden biri vardır. Hayır, yer altında buzun içindeydiler. Ben olmasaydım sokaktan donmuşlardı. Çocuk. Neler yaşadığını biliyorum. Senin de bir gün ailen olacak. Hoş bir kızla tanışacaksın. Hayattan fazla bir şey beklemeyen, seçme şansı olmayan, koku alamayan. Aklında Meninin demek istediği. Tamam anladım. Onları geri götürecek. İçsin siz, siz, aileniz var ve ben de yalnız kalmalıyım. Kek başımı. Yalnızlar kim öldatır bilir. Buz içinde epeğiye. Bil başıma ya payalnız ben. E bu kadar yalnızlık da fazla. Kesinlikle. Seyit bekle. Hayır hayır bırak bir şey olmaz. Yakında toparlanır. Sid gibiler hiçbir şey fazla etkilemez. Siz neden geri götürülecekmişim ki? Ben çocuklara bayılırım. Sorumlu biriyim ben. Şevecenim. İlgili. Sis ne diyor tünüt? Ben de sizi seviyorum. Ay ay ay. Kıyamam gözyaşlarınıza. Şimdi kuru bir yer bulurum. Ya. Kıyamam. Şimdi de kurulayalım sizi. Cahillik haklılar. Anne baba olmak çok zor. Belki de hazır değilim. në anne uldu malli mish akmisi uurdeymish amalja amalki yep. Ne yapayım, ağlıyor bebeklerim. Tamam, bir şey yok, bir şey yok. Ağlamayın ama. Neden hala ağlıyor sütür? Aç mısınız? Belki de karnınız acıkmıştır. Oo, oh, ne yapacağım, bu bilmiyorum. Pi pi canavar buraya gelmiş. Bebeklerin canı süte istemiş. Peki ne demimi? Memis. Oo. <gülüyor> Ben seni dişi sendim. O şey miydi? Bırak! <gülüyor> <gülüyor> I need to get out Gülüm ama oraya giremezsiniz. O resim çocuklar için. Bir dakika. E siz çocuksunuz. Çakın bir şey kırmayın. Cız. Miskin sit oyun parkı açıldı dedi. Koşun. Hayır durun. Haltestin. Yok yok yok çakın ona dokunma. Ki beni çok eğleniyorum. Çekme kuyruğunu. Anne benle paylaşmıyor. Ne bakıyorsun öyle bir şey yapsana. Neden mi? Önce benim yavrum buldu. Ben buldum. O buldu. Ben buldum. O buldu. Ben buldum. Yalancı sana kimse inanmaz. Sen ne biçim bir annesin ya? Üç çocuklu bekar bir anneyim. Biraz anlayışlı olsanız ölür müsünüz? Yardım! Yardım! Yardım! Yardım! Yardım! Yardım! Yardım! Ay yapma! Dur dedim dursana! Ronald! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ayy! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yazık oldu ya. <gülüyor> dur! Dur! Dur! Dur! Dayan küçük Johnny! Ya uğraşıyorum işte ya! Dur! <gülüyor> Uzmanlar abur cubur dışında çocuklar ne isterse yemelerde izin verin diyor. Sence bileklerim şişman mı? Bilek mi? Hangi bilekler? Ronald. Sen de neden çıktın? Oğlam aç. Hadi ama, küçük arkadaşını. Eğer küçük Johnny'yi hemen tökürsen sen oyun parkını terk edeceksin. 1 2 Bak 3 dersem kötü olur. Verin <gülüyor> şana. <gülüyor> El turp gibimiş Johnny. O küçük Johnny değil ki. E hiç loktan iyidir ama. Nedesin? <gülüyor> Hadi Johnny'de tükür. Sen. Aa merhaba. Ne haber benim? <gülüyor> Aa ah, küçük Johnny. <gülüyor> dur dur. Ay ay. Aa. <gülüyor> Görüyor musun Keratay'ı? Burası harabeye dönmüş ve bunu biz yapmadık. Paslanmışız be kardeşim. Önemli olan kimsenin zarar görmemiş olması. Tabii bu hariç. Bir de şu üçü. Bir de o. Sana onları geri götürmeni söylemiştim ama sen dinlemedin. Gördün mü ne oldu? Haklısın beni amca biraz disiplin sorunumuz var. Çocukları yemenin disiplinle ilgisi yok. Ama çıkardı amcası. Vay be süper. Hemen yıldızını peki verelim. Haftanın çocuğu. <gülüyor> Onlar buraya ait değilsin. Bunlar nedir? Nereden buldun bilmiyorum ama geri götürmelisin. Mimi! Çocuklarımı sokağa atamam. Deprem! E? Gottmann Tochenum bir şey yok. Anneniz yanınızda. Deprem kükrer mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ...bu çok sinirli bir fosil olmalı. Sil! Koşun, koşun, koşun! İçeri, içeri, içeri! Kılınızı bile kıpırdatmayın. Ağlama, ağlama. Hı. Dandini dandini daştana. Dinolar gerbik. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sin, geri ver şu yavruları. Anneleri geldi. Anneleri olduğunu nereden bileceğim? Ne yani, dohum beri? İsmim lazım. Kör müsün dinozor? Ama ben bu tutunları büyütmek için saçımı süpürge ettim. Bir gün de mi? Ver şunları çatlak. Hanım hanım, bunlar benim yavrularım. Onları alacaksan önce beni yok etmelisin. <Gülüyor> Yapacak daha iyi bir işin yok mu senin? No! Seed? Seed aşağıda olmalı. Yani ölmüştür. Çok yazık. Onu özleyeceğiz. Hop hop durun bakalım. Acele etmek yok. Pekala. Ellie. Bundan sonrasını ben hallederim. Sen, Crash ve Eddie köye dönüyorsunuz. Ya başka emrin var mı? Ellie. O yaratığı görmedin mi? Bu çok tehlikeli bir iş. Mikrofona konuş. İşte bak ya. Sidi bir bulayım. Geberteceğim onu. Önce bayanlar. Olmaz. Önce yaşlılar. Acı yok. Kazanç yok. Ne acısı? Oh. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Hemen abi. Eli, eli beni bekle. Dinle baba. Eğer kötü hissedersen, hatta hissetmesen bile bana söyle, hemen geri döneceğiz. Tamam. Aa, bize bir parola gerek. Yani duyunca anlayalım ki bebek geliyor. Hı. Hmm, şu nasıl? Aa, bebek geliyor! Bu nasıl oldu? Ha, çok uzun. Bize daha kısa ve etkili bir şey lazım. Mesela Şeftali. Şeftali mi? Bayılırım şeftaliye. Çok tatlı olurlar. Top gibi ve tüylü. Tıpkı senin gibi. Ha ben top gibiyim. Eee Top gibi ama sen şey ya yani çok havalısın. <gülüyor> Biz aynı rüyayı mı görüyoruz? Koca bir dünyanın üstünde yaşıyormuş olsa haberimiz bile yokmuş. ablanız. Onun sırası değil beyler. Her türlü yardıma ihtiyacımız var. Çi şey, осlabim geç. Bu dinozoru mu istersin yoksa onu mu? <Gülüyor> Amble geliyor yol açın. Ya benden bat. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Bir daha yapamadı filan yok. Kendimi şey hissettim. Ufacık. Biz ne yapalım o zaman? Ne? <gülüyor> <gülüyor> Kadasım süpersin. Hep böyle bir kardeşi istemiştim. Ben de. Bizimle kalabilir mi? Bak. <gülüyor> ne? Benim adım Bak. Buck. Kısaltılmış Bakminster. Uzatılmış Ba askorleşmiş. Neden mi ordasınız siz? Çünkü arkadaşımıza bir dinozor kaçırdı. O zaman ölmüştür. İşte benim dünyam. Artık eve gidin. Hadi Naş. Sid olmadan asla. Eli bekle. Belki de bu çakma Tarzan haklıdır ha. Many, buraya kadar geldiysek onu bulacağız. Bazı izler buldum. Hadi gidelim. Üh! <Gülüyor> Oraya giderseniz arkadaşınızı bulursunuz. Ama öteki dünyada. Nereden biliyorsun muhteşem ve ulu gelincik? <gülüyor> Hı, hmm, evet. Hmm. Anne dinozor yanında 3 bebeği ve yeşil gevşek bir yaratık taşıyor. O yeşil gevşek yaratık arkadaşımız oluyor. Hepsini bu izden mi anladın? Hayır, pek sayılmaz. Sabah onları geçerken gördüm. Laf şelalesine gidiyorlardı. Yine doğanlara orada bakıyorlar. Ama öyle gitmek için önce ıstırap ormanını geçmeleri gerek. Sonra da sırasıyla ölüm uçurumu... ...ve felaket katmanı. Ooh. Oldu. Size delilik yolunda iyi şanslar dilerim. Bizim gitmemiz lazım. Hop hop hop hop hop hop hop hop. Hoppa! Ne yani? Siz, siz, sen bunu bir çeşit tropik seyahatmiş sandın. Eşini böyle koruyamazsın. Babalık, bu çürük dişlerle ne yapabilirsin ki? Canavarın kucağına doğru giderken. Onun adı... Rudy. O güzel, güzel. Ben de korkutucu bir ismi var sanmıştım. Vampir ya da Mampir gibi. Nasıl? Yani Dinohana'dan daha büyük bir şey mi var? Yani, hani var yani. İşte bakın bu onun eseri. O sana korsan bandı mı verdi? Beleş mi? Bu çok havalı. Evet, belki bize de birer tane verir. <gülüyor> Al bu da benim dünyam. İşine girenler dışarıda bırakın her umudu. Tamam anladık alem omo to de falal filan falal ah! Biz rapor manı burası mı yoksa? Hı? Beklesene. Niye? Ne oldu? Şeftali mi? Ne? Yok. Sadece tuhaf hissediyorum. Açıktın tabii. Kan şekerin düştü. Aa şurada meyve var. Mini. Yarında olsam bunu yapmazdım. Burası senin oyun parkına benzemez. Kim <gülüyor> fıcık bir çiçekten korkacak halim yok ya. <gülüyor> Eminim bu hiç aklına gelmez. <gülüyor> Mini. Rumdayken bu tamamen senin suçun. <gülüyor> Bırak arkadaşlarımızı sen yaptıktan sonra. hazla onu kökünden koparacağım. Eğer koparırsan çiçek sonsuza dek kapalı kalır. Ne? Aman amele bayansan ortumunu bu işe sokmaya yeter. Çiçek onları sindirmeden önce kurtar. Sindirmek mi var? 3 dakika sonra geriye sülf kemikleri kalır. Şişkonun dişi biraz daha uzun sürebilir. Ben şişko değilim. İçim kıpır kıpır. Bana bu kadar yakınken böyle konuşma. Öyle değil, karıncalanma var. Ben de hissediyorum. İlla Biri yardım etsin. Oh, acele et. Şimdisine sen de. Vahşiye bak. Şişko diyene bak. Aa. Yeah. Oh. Bitki üstümüze kustu be. Muhteşem. The Secret Scene. Kurt adam için teşekkürler. Bak, arkadaşımızı bulmamıza yardım eder misin? Burada gerekiyor. <gülüyor> evet, var. Hmm. Peki tamam, yardım edeceğim. Ama kurallarım var. 1. kural şu. Her zaman bak ne derse o. 2. kural Patikanın ortasından ayrılmak yok. 3. kuralsa. Gazosu olan varsa sürünün arkasından gelir. Hı. Hı. Ey o zaman hop hop hop. Bence hepimiz kafayı yedik. Bu da 4. kural. Hadi şu arkadaşımızı bulalım. Bir şey yok, bir şey yok, merak etmeyin her şey yolunda. Lütfen sallanmayı kes, midem felan. <gülüyor> Gördünüz mü? Bizi yere bırakıyo! Hayır, ben daha çok körpeyim! Hayır! Vay canina, ne güzel sümük yeşil yeşil. Bak bunu herkese söylemem ha. Ne? Ma kare ailede böyle şeyler olur. Belki ortak bir yol bulabiliriz. Pazartesi, Salı günleri bende kalırım. Çarşamba ve cuma. Hafta sonları alayım. Yok, annecik iyi. <gülüyor> Amin yelsen çocuklara kötü örnek oluruz ama. <gülüyor> ben 1-0 <bir sıfır> öndeyim. <gülüyor> Artık durum berabere. San çıkana var bulur mu Sidi? Ya da daha önemlisi bizi. Ro değil mi? Dalga mı geçiyorsunuz? <gülüyor> acımasızdır. Her şeyi bilir. Her şeyi görür ve değer o. Yani evet. <gülüyor> hey, çekil yolundan. Hadi, Naş! Ben bunun tırtıl halini bilirim. Ay be, ne de çabuk büyüyorlar. Demek zekice ansay sen de burada yaşıyorsun. Tek başına. Sorumluluk almadan. Hem de hiç inanılmaz bir şey. Ne bağımlılık ne de sınırlar. Bekar bir erkek için ideal bir hayat. Doydun mu? Burası tam bana göre. Alo? Eyvallah evet ama şu anda konuşamam. Ölü bir miskin hayvanı bulmam lazım da. <gülüyor> Pişimden ayrılmıyorlar ki biliyorum bir de bana deli diyorlar. <gülüyor> Hayır tamam. Ölüm uçurumuna gidiyoruz. Telefon orada çekmez. Hayır. E ben de seni seviyorum. Tamam, hoşa katıl. Hoşa katıl. Hoşa katıl. Tamam. Beni takip edin. Yakında sen de bunun gibi olacaksın. ki neden buraya ölüm uçurumu diyorlar? Biz kokulu koca yarık diyecektik ama nedense herkes bunu komik buldu. E, sırada ne var? Madam? Yo, orası asla binemez. Pa, pa, pa, pa, pa. Birinci kural neydi? Ben, ben, ben, ben. Ha, unuttun mu yoksa Mahmut? Hani hafızanız iyiydi? Her zaman bak ne derse o. Şimdi gözler ileri, sırtlar dik ve unutmadan zehirli gazı solumaya kalkarsanız ölürsünüz. Zehirli gaz mı? Kafanız kıyak olacak. Ne var bunda? Dur! <Gülüyor> Cem Rüney! Beyler, sıkışın bakalım. Çok kolay olacak. Paniğe kapılmayın! Küçük bir teknik sorun o kadar. Ee, az kaldı, sabredin lütfen. Ben artık dayanamıyorum. Nefes aldım. <gülüyor> Ve artık ben dağılıyorum. Bey, <gülüyor> <Ay> -oh. <Gülüyor> ölmedik. Sesin çok komik. Benim mi? Bir de kendini duysan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. Ve bir ve iki. Noel vakti gelince. Mayak mısınız <gülüyor> sen? <gülüyor> Bu zehirli değil ki. <gülüyor> <gülüyor> Bu çok zihir poznoşu. Uuu. Kesin gülmeyi size diyorum. Kesin gülmeyi size diyorum. 1. <gülüyor> <Birinci> kural nedir? <gülüyor> Sadece gülüyorlar. Bunda ne olabilir ki? Onlar da gülmekten öldü. <gülüyor> Kesin gülmeyi. <gülüyor> Komik olan ne biliyor musunuz? Siz sizi de kurtarmaya geldik ama hepimiz öleceğiz. Bu da size bir bilet ki der ki aptal tek. <gülüyor> Beni bu belaya soktuğu için sağ. Yallah der bu kadar elenmem içtim. <gülüyor> Asıl sen sağ. Şuradan ayrıldığın için gerçekten şahane oldu. Kete gitti ya tek. Kes şunu. <gülüyor> Anlamıyor musunuz? Hepimi söyleşe. Ah. <Gülüyor> <Gülüyor> Kadınlar olmasaydı ne yapacaktınız? <Gülüyor> <Gülüyor> bazen yatağımla işiyorum. Boş verme. Ben de bazen senin yatağına işiyorum ben. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Aa söylediklerimizi ne kadarını duydun bilmiyorum. Hepsini duydum canım. He öyle mi? Yatağıma mı işedin? Gazın etkisi mi de be kardeşim? Ya ey, yola devam etmek iyi olacak. Sence bir şey unutmadık mı? Gel Rodi Rodi Rodi. Çok yalnızım. <gülüyor> Anne geldi. Alın bakalım kerdeler. Bol bol yi. Oh! Ne? Neden şey yemiyorsunuz? O zaman büyük, güçlü bir adam olamazdınız ki. Ayşe, olmas. Onlar vejeteryan yaptım. Böyle şey daha sağlıklı. Buna baksana. Bu yaşta bile gençlere taş çıkartırım. Ah, pedal sinema. Bir şey anlatmaya çalışıyorum sana. Ya. Yo yo yo yo bu bizimcildi çocuklar. Bu çok tüylü, çok etli. Ayrıca canlı. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Canlı hayvan yemek yok. O kader. Şimdi git. Uç. Eskir al. Küçük uçamayan kuşcaz. Tekste atmasaydım. Ey nereye kaçıyorsun? Sen sorunları böyle mi hallediyorsun? Hadi evde kalırsın. Ben Kendi kendime konuşsam daha iyi. Onlar vejeteryen diyorum, cevabın gır. Gel konuşalım diyorum, cevabın gır. Ne biçimlet işim bu? Al işte, hep böyle bir haller edalar. Neden korkuyorsun ki? Sen dünyanın en büyük yaratığısın. Allah. Diye misin? Hey. Habali. Değil. Asla kurtulamayacaklar. Gündüz çok tehlikeli. Ama geceleri çok daha kötü. Üstelik rehberleri çatlağın teki. Ne? Kaçık değilim. Kesinlikle sıyırmış. Bayat nerede kokuyor? Kes sesini. Asas ses kes. Oh seni küçük la. <gülüyor> Yakalandım ha. <gülüyor> Kendin ayağını mı astırıyorsun? Dur diyorum sana. Artık dur. gitsek yapma. mi? Dur. Ne? Rudi'ye gece ziyaretine mi gideceğiz? Mümkün değil. Kafatası aklı. Keyfinize bakın millet. Burada kamp yapacağız. Evet. Kim acıktı? Ben acıktım. Senin kaloriyi ihtiyacın yok. Orada yedim. Tehlikenin tam ortasındaydım. Kaçamıyordum. Tam bir bıçak sırtında durmuştum. Bakıyordum gözlerine o büyük beyaz canavara. Ama hayattayım. Ah. Ah. Hiç bu kadar canlı hissetmemiştim. Bu kadar çok yakınken ölüme. Rudy beni gırtlağından içeri çekmeden hemen önce... ...boğazının gerisinden sarkan o iğrenç pembe el torbasını yakaladım. Ee? O şeye sıkıca asıldım ve sallandım. Geri ileri, geri ileri, geri ileri, geri ileri, geri! <gülüyor> i̇leri, geri! Sonunda gidinip kızına bir tane çaktım. O gün bir gözümü kaybetmiş olabilirim ama bunu kazandım. Rudi'nin dişi vay anasına. Ne demiş atalarımız? Bir göze bir diş, buruna çene, popoya da eee Eski bir atasözü işte. O kadar güzel değil. Sen bir süper gelinciksin. Ultra gelincik. Fantastik gelincik. Capable qui tu pas tu pas papi pa poup tu tu boum Ne. Ölerm ha. Şimdi de dinleyeyim bakalım. Bir keskin istiridiye kabo ile nasıl yaptım? T-Rex'i. T-Rex'i. Evet say. Tamam, tamam tamam. Bir gecede bu kadar masal yeter. Geleli dinlemelisin artık. Tam parti adaba. Tamam siz gidip biraz uyuyun. Ben nöbeteyim. Zahmet etme bak, hallederiz biz. Gecelerin kralı keseli sıçandır. Evet, geceler bizim bebek. İyi geceler Rudy. Yebek hey dur, dur ben ne olacağım? İyi uykular çocuklar. Yarın yoğun bir gün olacak. Öğreneceğiz, avlanacağız. Bizimkileri özleyeceğim. Onlar beni özlemiyordur da. Ma yerim ben seni. Yufka yürekli. Many Eddie Manny ah! <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Ne oldu canım? İyi misin beni? Ben çok üzgünüm. Ben seni korumak isterken şimdi dünyanın en tehlikeli yerindesin. Hey, bu senin suçun değil. Bu ikimizden daha da önemli. Seni bulmak zorundayız. Evet ama ona karşı daha dostça davransaydım şimdi burada olmayacaktık. Daha dostça mı? Sen benimle kafamı buluyorsun. Hayatını tehlikeye attın. Hem eşinin hem de doğmamış bebeğinin sıf dostunu kurtarmak için. En iyi koca ya da baba değil ama Çok iyi bir dost <Gülüyor> Hey Hey <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Duşun. Sanki bir koku alıyorum. Hım. Tıpkı bozulmuş akbaba eti gibi. Hım. Bir grup kokarca da üstüne püskürtmüş. Bizimsin. Memeliler suç mahalline varmış bulunuyoruz. Bir tutam tüy, yarı yenmiş bir leş, bir parça. Ah! <gülüyor> Olamaz. Brokoli ancak olay şöyle oldu. Dinozor Sid'e saldırdı. Isid brokoli ile karşılık verdi ve dinozorun sonu <gülüyor> bitkisel hayat. Sen delirdin mi? Sid kavgacı değildir ne de becerikli biri. Tamam da dinozor nerede? Tamam tamam tamam haklısınız. 2. <gülüyor> teori. Sid brokoli yer. Dinozor Sid yer. Dinozor brokoliye basar. Brokolinin sonu bitkisel hayat. Ya sen ne zaman kafayı yedin dostum? Hmm. 3'e önce sabah uyandığımda bir ananasla evliydim. Çirkin bir ananasdı. Hah, ama onu sevdim. Eee bak. Galiba ufak bir yapocun atlıyorsun. Evet. Arkadaşın hayatta olabilir. Ama bu uzun sürmez. Rudy yaklaşıyor. Vay be. Tahmin ettiğiniz gibi. Burası felaket katmanı. Ya da geriye ne kaldıysa. Destek sıra olsun. İstikamet ne yapıyor şelalesi? Bu ses ne böyle? Rüzgârdır bu. Bize bir şeyler anlatıyor. Ne diyor peki? Bilmem ki. Bu dili hiç anlamam. Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Ne kadar da kötü değil. Güzel hava, iyi komşular. Merhaba komşu. Rudy. Rudy mi? Hiç böyle bir dinozor sesi duymadım. Bu Sid! Acele etmeliyiz. Beni! Ananas! Ananas mı? Aşeri olmalı. Canım meyve salatası çekti galiba. Neydi ya? Düşün! Şeftali! Şeftali mi? Şeftali! Bebek! -be -be Nenele ne, şimdi mi? Ha, i̇şte bebek. şimdi yandık. Bebek geliyor. Siz de duydunuz değil mi çocuklar? Çünkü bazen kafamda duyduğumu hayal ediyordum. Biraz daha içeride tutmayı denesen. Benim yerime çakın şurada biriniz. Au! İşlem tamam. Olduğu yerde kal. Geliyoruz. Tek seçeneğimiz var. Siz ikiniz benimle gelin. Meni, biz dönene kadar iliğe göz kulak ol. Ne? Şimdi gidemezsin. Ama patikadan ayrıldı. İkinci kural ne olacak? Kural 5'ler ki kural 2'yi yok sayabilirsin. Yani eğer konu bir dişiyse ya da belki şiirin bir köpek. Ee bu kurallar aklıma geldi. Çoyduruyorum işte canım. Evet ama o gidemezsin. Meni, sorun değil. Ben arkandayım. İşte bu dur dostum. Gidelim çocuklar. Kardeşimize iyi bak ona göre. Yanlış anlama. Ben arkandayım. Ne demek bu? Neden onun tarafı kollamıyor ki? Asıl önemli şeyler orada. Değil mi? Hadi gidelim. Ha tamam. Peki sorun yok. Babacık babacık geliyor. Şunu bil ki tatlım. Tam gelecek zamanı buldun. gel yav ukhu yürücü kızgın no beyler maceraya hazır mısınız evet efendim ya tehlikeye evet efendim ve ölüme He, soruyu tekrarlar mısën? Aaaa! Sen şunları durdur. Ama... Manny, eğer ona ulaşırlarsa çok geç olur. Bana güvenmelisin. Tamam, sana güveniyorum. Ah, <Gülüyor> ah! <Gülüyor> Alam aldı ne var ne kaldı bebeğim. İyi ağlıyorlar. Ne gızlıydı ama. Zıpla hopla zıpla hopla zıpla. Ne de diyorsunuz bay zıp zıp? Burada doğuruyorum da. Oo tabii. Affedersin. İyimsin. Uh. Aa iyi miyim? Doğurmakta zı bir şey biliyor musun sen? Hayır. ,izin. Çok sayılmaz. Ama beni yolda geliyor. Oo! <rebels>. <Candırenir> Aa diyor kork korkuyorum. Allah pencereyi tutabilir miyim? Evet, <coughs> elbette. <Gülüyor> Acı, acıya dayanmalısın. Allah! Bu sadece mi kasıl? Hayır. Aaa! Kör müsün? Evet kısmen. Ayıp ama. Beyler önce sizi kurtarım. Sonra bu konuyu tartışsam... Ooo çok terbiyesizsiniz. Yehaw! Aaa! getman her şey yolunda hiç mi son ya musalen ne bəs olmaya davam diego ne bəs ol önemli olan bu jevani <gülüyor> topu in balık kokuyor Bu adam gerçekten suyurmuş Seni seviyorum kardeşim biliyorum Gel yine gel Hadi Çekin Bu miskin sidin son selamıdır istemem ama bunu kim uçuruyor aman ay gülün gülün çocuklarım annen ikide kurban olsun Pamiyor romke. Songgijun ne bir daha iyi. Neler çektiğimi haberin bile yok senin. İyi. Her tamam. Bu söylediğimi unut. Hadi birlikte yapalım. Seninle stekanmışken sizi daha çok seviyorum. Oo, başım döndü. Mene! Kadı dostum, çok az kaldı galima. Aaaaaa! <gülüyor> Çok güzel bir kız. Onun ismi şu olsun, Ellie. Kışık Ellie. Daha iyi bir isim buldum, Şeftali. Şeftali mi? Neden olmasın? Baksana tatlı, top gibi hem de tüylü. Şeftali. Bunu sevdim. <gülüyor> Ağlıyor musun sert adam? Ha, şu dinozor gözüme pençe taktı da. Kaplanlar da ağlar ne olmuş? Şavulun! <gülüyor> Bu senin! <gülüyor> <gülüyor> ah, bir oğlan! Kuyruk o salak! O zaman kız! Ayy beraba tatlım! Hanimiş de hanimiş! Ben senin sil amcanım! Sen ne kadar güzelsin bakayım! Ben yerim seni bakayım! İyi ki annene benzemişsin! Babaya da benzeyebilirdin <gülüyor> ama alınmak yok beni. Çünkü senin de ruhun güzel. Geri döndüğüne sevindim sen. Bunu söyleyeceğime hiç düşünmezdim ama seni özledim dostum. <gülüyor> Keşke benimkiler de burada olsaydı. Birdir bir oynardınız. Eli! Agu, Agu! Ben de ağlamayacağıma söz vermiştim. Ben vermedim. <gülüyor> Aile olmanın ne demek olduğunu unutmuşum. Peki ya sen? Hiç çocuk yapmayı düşündün mü? Öh. <gülüyor> oh. Pekala millet. Hadi sizi eve götürelim. ermemeliler. İşte başladığınız yer. Baya eğlendim. Bunu düzenli hale getirebiliriz. <gülüyor> Bundan pek emin değilim. Doğru? Doğru. <gülüyor> Tabii ne de olsa bir sürü <gülüyor> ölümcül tehlike atlattınız. Ha neyse. Benden bu kadar o zaman. Bunu sensiz başaramazdık. Biliyorum canım. Ama güzel şeylerin hep <gülüyor> bir sok yalnız değiliz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Merhaba, Rudy. Kaçın! <Gülüyor> Buradaym seni koca fasil! Ne o, bir şey mi arıyorsun? Neden gelip ağlıyorsun? Mağaraya! Çabuk! Sen me bekle kallë. Merak etme, git sen. <gülüyor> Tersi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hop, yakalayamazsën ki! Bir dahaki sefer sıra sende. Bu onu fazla tutmaz. Gidelim. Bekleyin çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> Gelin yavrularım, şimdi iyi dinleyin, artık ait olduğunuz yerdesiniz. Ve eminim hepiniz devasa korkunç dinozorlar olacaksınız. Tıpkı anneniz gibi. Dino ana, tosuncuklarımıza iyi bak. Baktonsynt. Teşekkürler. Aa bebeğine bakabilir miyim? Hayatta olmaz. Ama çok kötü saç alışırım. Tamam, bakarız. Mm. Bu dur. Rüyamda görürsün. Gitti mi? Peki ben şimdi ne yapacağım? Ne mi yapacaksın? Bizimle gel. Yani yukarı mı? Ha. Geri dönmeyi hiç düşünmedim. O kadar uzun zaman oldu ki artık buraya ait gibiyim. Tekrar yeryüzüne alışabilir miyim bilmiyorum. Ne olmuş? Bak sana bize. Sence biz normal bir sürü müyüz? Aa geliyor. Yürür şeftali. O yaşıyor. Bak. Ben e, benim mi anladım? Ayrıca biri buralara göz kulak olsa iyi olur. Onlara iyi bak Kaplan. Bak ne derse o. Herkes iyi mi? Nerede bak? Merak etmeyin. Olmak istediği yerde. Ama ona bir şey olmaz değil mi? Şaka mı ediyorsun? O gelince hiçbir şey olmaz. Ben Rudy için endişeleniyorum. Biliyorum... Bu bebek kurtamları sana göre değil ama e, karar sana kalmış gene de. Hiçbir yere gitmiyorum dostum. Macera mı istiyorum? İşte burada. Eee ama uzun bir konuşmam vardı. O kadar da uğraşmıştım. Sana nasıl gösterebilirim ki ben güçlü ve de içliyim. Ayrıca soylu ve hassas. Aa! Teşekkürler. <gülüyor> <Gülüyor> Ay ne çabuk büyüyorlar değil mi? Benimkileri bilişin senice. Doğdular, 2 günde okula gidecek boya geldiler. Zaten büyük doğdular. O da doğru. Ne çektiğimi ben bilirim. Iyi yaşa tatlum, buz devrine hoş geldin. I can like a boom boom boom I can like a boom it boom. was a night light.